boylan Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Envai çeşit müzik ve içerik. Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeni bir enlem ve boylamda, ikinci enlem ve boylamda, Kasım 2007 itibariyle huzurlarınızdayız. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Efendim yine yoğun bir enlem ve boylam hazırlamaya çabaladık. Öyle ki bu hazırlığımızın bir kısmını sonraki aya devretmek durumunda kaldık. Ve programımızın ilk konusu devreden sayılar olacak. <gülüyor> şaka şaka. İlk konumuz devreden sayılar değil doğal sayılar olacak. <gülüyor> Efendim bu da şaka üzerine şaka oldu sanki. Ve bu durum zihinlerde sulu bir program imajı oluşturabilir kanaatinden hareketle ve buna meydan vermek istemediğimizden doğal sayıları kısaca tanıtmakla yolumuza devam edelim. <gülüyor> Doğal sayılar sıfırdan başlar ve ileri doğru tam sayılar olarak devam eder. Yani sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on... 98, 99, 100, 101, 102, 9996, <gülüyor> 9997, 9998. Konuyu nereden girdiğin ben... Nasıl toparlayacağım? 101 On bin iki, on bin Tabii sonu olmayınca... Bunların sonsuz olduğunu söyleyerek bu konuyu sonlandırmak en uygun olacak galiba. <gülüyor> Ve şimdi sırada dığı bir eser Kıpır kıpır coşkun bir müzik içinde can tınırları da var Muhteşem bir eser Zohar ve netlerbile layet ve boylan. Enlem ve boylam Envai çeşit müzik ve içerik www.mbirgin.com Ve şimdi daha bugün yaşadığım bazı olayları anlatacağım. E, i̇ş yeri Öveciler'de, ev Yenikent'te. Böyle olunca en az iki araç değiştirmek durumundayım. E, Öveciler'den Kızılay'a geliyorum bir otobüsle. Oradan Sıhhiye'ye kadar yürüyorum. yeni Yenikent'e otobüsle geliyorum. Ya da bir ihtimal Kızılay'dan Sıhhiye'ye ya da Ulus'a kadar metroyla Gitmem, Oradan yeni kent otobüsüne binmem. Bazen de e, öveçlerden geçen ulus otobüsleri oluyor. Onlarla binmem durumunda. Direkt sayıya da inme durumum oluyor. Ankara'da şöyle bir uygulama var. Onlu bilet alırsanız ve 45 dakika içerisinde bir daha diğer bir ego aracına binerseniz. Metro da dahil buna. Bedavaya binmiş oluyorsunuz. Şimdi ben de böyle olunca yeni kentten öveçlere geçiş biraz... ...zaman alıyor özellikle Yenikent... ...Vesriye arası. Zaten bir saate yakın yani 45 dakikayı... ...çoktan aşıyor. Ancak... ...Vecler-Kızılay arası... ...biraz kısa sürüyor... ...yaklaşık 20 dakika kadar. Böyle olunca her ne kadar... ...evden işe gelirken bu 45 dakika... ...olayından yararlanamasam da... ...dönüşte yani... ...işten eve dönerken... ...yararlanma durumum söz konusu. İşte bugün... Çıktım ve Ego otobüslerini beklemeye başladım. Kızılay'a ya da Sıhiye'ye gidecek Oradan da Yeni kent otobüsüne binecektim. 45 dakika içerisinde. Evet ve bekledim, bekledim, bekledim. Ankara'da da garip bir uygulama var. Otobüsler gelince aynı anda geliyor. Gelmeyince de hiç gelmiyor. Enteresan bir durum. Şöyle mesela bir istikamete gidecek bir araç bekliyorsunuz. Epey bir bekliyorsunuz. Sonra iki tane birden geliyor nedense. Anlamadım gitti. <gülüyor> Herhalde birinin dolma ihtimaline karşı diğeri yedek olarak düşünülmüş de galiba bir şey gözden kaçırılmış. Ardışık iki aracı arası epey bir zaman geçiyor. Bu da hiç de hoş değil açıkçası. Yani iki aracı ardarda arda vermeseler de aralıklı verseler sonuçta yine daha az yolcu birikecek ve onlar oraya binecek. Ardarda arda gelmelerinin bir dezavantajı daha var. O da e, araçlar mesela bazen yolcu az oluyor. Bir tanesi boş olunca diğer de zaten boş olmak durumunda oluyor. Ya bu da bir, bir gereksiz bir masraf gibi düşünüyorum. Bilemiyorum yani Ankara'yı henüz çok iyi tanımıyorum ama bana çok da yerinde bir uygulama gibi gelmedi bu. Her neyse durakta bekliyorum epey bekledim. Daha sonra geldi işte Kızılay otobüsü. Bindim Kızılay'a geçiş yaptım. E, yaklaşık 15 dakika falan sürdü. İşte oradan hemen işte metroya geçerken kartı okuttum. Metroya bindim ulusa gittim Ulus'ta indim Hı -hı. hızlıca. Yenikent otobüslerinin durduğu durağa gittim ve beklemeye başladım. Şanslıymışım ki otobüs hemen geldi. Bindim. 45 dakika içerisinde olduğu için sevinçliydim. Ancak kartı arıyorum. Okutmak için. Kart yok. Allah <gülüyor> Allah nereye koydum? En son kızlayda bindim. Ve kartı çantama koydum. Yani en azından öyle olduğunu zannediyorum. Ceplerime baktım. Yok. İşte çantaya baktım. Karıştırdım. Cüzdanına baktım. Allah Allah. Yani yoktu. Galiba çantanın cebinin içerisine koyduğumu düşünürken dışına koymuş olmalıyım. Hani şunun gibi düşünebiliriz belki. Bir kangurunun kesesi hani oval ya ama çantanınki oval olmadığı için elime içeriye mi dışarıya mı soktuğumu fark etmemiş olabilirim. Galiba. Ve dışarıya bırakmışım ben. <gülüyor> Kartta 4 bin kredim vardı. Kartı bulamazsam 45 dakikadan yararlanamamış olacaktım. Yani böyle olunca birazcık da daha istekle aranmaya başladım kartı. İşte geçtim oturdum. Öyle aranmaya başladım aradım, aradım, bulamadım. En sonunda yedek bir kart vardı. Cüzdanımda onu çıkarttım, onu okuttum. 45 dakikadan yararlanamadığım için üzüldüm yani. O kadar da emek çektim. Sonra bir başka şeyi düşündüm. Hani tamam 45 dakikadan yararlanamadım. Ekstradan bir binimlik kredimi yitirdim. Yani bir bilet yerine iki bilet kullanmış oldum. Buna üzüldüm. Ancak otobüste ilerlerken bir şeyin daha farkına vardım. Kaybettiğim karttaki 4 binimlik kredimi hatırladım. Ve yani dört binimlik kredimin daha yitirildiğini anımsadım. Bunun içinde ayrıca bir üzüntü kapladı beni. Şimdi birisi bulsa da kullansa. Ama genelde şöyle oluyor. Kredisi biten kartlar atıldıkları için muhtemelen benim o e, düşürdüğüm kart da kredisi bitmiş bir kart zannedilecek ve dokunulmayacak. Hiçbir işe de yaramayacak gibi geliyor bana. Hayırlısı bakalım. Yani e, biraz üzüntülü bir anımız oldu bugün. böyledi. Evet ve eve geldim eve geldim. Ee, yeni taşındığım evime yaklaşık bir aydır oturmakta bulunduğum evime elimi yüzümü yıkayacaktım. Ama su yoktu. Şaşırdım. Acaba su kredim mi tükendi? Hani burada öyle bir sistem var. Kartlı sistem. İşte karta ne kadarlık isterseniz o kadar yükletiyorsunuz. Sonra götürüp o kredinizi sayıcı aktarıyorsunuz. Dolayısıyla o kadarlık bir kullanım hakkınız oluyor. Şimdi böyle olunca ben daha yeni taşınmış bulunuyorum. Yükleme yaptırırken ben de yalnız yaşadığım için 20 TL'lik kredinin bana birkaç ay yeteceği söylenmişti. Bilmiyorum bu, beklemiyordum ya yani bu kadar kısa sürede tükeneceğini beklemiyordum. O zaman farklı bir durum var diye düşündüm. Ya su kesilmiştir genel olarak ya da benim kredim tükenmiştir. Daha sonra lavabodaki sifon bölmesinin boş olduğunu fark ettim ve düşünmeye başladım. Yani su kesilse bile bu sifon bölmesinin dolu kalmış olması gerekiyordu. Çünkü en son kullandığımda su vardı. Ve dolayısıyla bu dolmuş olacaktı. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkardım. Galiba sifon bölmesinde bir problem var. Ve oradan su sızdı da sızdı. Ta ki benim kredim bitene kadar. Yani başka bir ihtimal gelmedi aklıma. Yani bilmiyorum üzüldüm. Çünkü yorgundum. Ve suyu açtırmak için ekstradan metro duraklarından birine uğramam gerekiyordu. En azından bir gün sonra yapabilecektim. Dolayısıyla bu bir gün içerisinde susuz kalacaktım. Yani bir taraftan teselli olarak şunu düşündüm. İyi ki kartlı bir sayaç var. İyi ki kredi miktarınca su kullanılıyor. Çünkü evde olmadığım bu zaman zarfında şayet düşündüğüm gibi e, sifon bölmesi arızalı ve su ve kredimi bitirdiyse kredili olmaması durumunda bir durak olmayacaktı ve su sızdıkça sızacaktı. <gülüyor> Mesela faturada büyük bir rakamla karşılaşacaktım. Evet ve yani bu teselliyle yorgun bir halde dinlenmek gayesiyle uzandım ve uyudum. Evet birkaç saat uyumuştum ki telefonun sesiyle uyandım az önce. İşte telefon görüşmesinin ardından suların geldiğini fark ettim. Şaşırmıştım. <gülüyor> ee, nasıl olmuştu bu? Çünkü benim düşündüğüme göre sifon bölmesi boş ise en azından sifon bölmesinin su sızdırması gerekiyordu. Yani enteresan. Tekrar düşündüm ve sifon bölmesini incelemeye başladım. <gülüyor> su dipten veriliyordu sifon bölmesine. Normal sular kesilince basınç kaybolacağı için ve sifona dıştan gelen su dipten bağlı olduğu için dolayısıyla genel bir su kesintisi durumunda basınç azalacağı için Sifon bölmesindeki su geldiği yere gidiyor gibi. Yani ekstradan bir sızıntı olup boş yere harcanmıyor da normal geliş borusuna gidiyor gibi bir sonuç çıkarsadım. Yani sevindim, sevindim, buna sevindim. En azından su kredimin tükenmediğine sevindim. En azından ekstradan uğraşmayacağıma sevindim. En azından bugünlük susuz kalmayacağıma sevindim. <gülüyor> Yani tabi e, bu kadar sevilmişken bir eksikliği fark ediyorum. Acaba diyorum hani yitirdiğim ego kartını da bulur muyum <gülüyor> Bilmem. Şu ana kadar bulamadım ama. Hayırlısı bakalım diyoruz ve yani böylece bir anımızı noktalıyoruz. E, dilerim verimli iyi bir şekilde anlatmış olayım. Keşke çok daha rahat bir şekilde anlatabilsem. Bu orada çabalarım devam edecek, devam ediyor. ...yani anlatımı güçlendirme çalışmalarına... ...devam ediyoruz. Umarız bir gün, yani yakın bir zamanda... ...olur bu, bu zaman bir gün. Çok daha... E, ...kesintisiz, duraksamadan... ...ve akıcı bir şekilde, rahatça... ...bir kayıt gerçekleştiririz. Bir anlatım gerçekleştiririz diye... ...temenni ediyor. Ve bu e, temennilerle... ...bu anımızı noktalıyoruz. E, tabii ki daha sonra tasihi yapılacak. <gülüyor> ben bakalım. Hata yapmamak için duraksadım düzenlerken belki bu biraz işe yarayacaktır ama tabii ki gönül istiyor ki bu duraksamalar da olmasın <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi daha bugünlerde yeni tanıdığım bir sanatçıdan bir müzik yer alacak Enem ve Boylam'da Albümle ilgili olarak kapağındaki bilgilerde deniyor ki bu proje için seçilen dokümanlar klasik İran melodilerinden 11. ila 19. yüzyıllar arasında Rumi, Sadi, Cami ve başka sufiler tarafından yazılmış eserlerden oluşan bestelerden. Ve şimdi Susan Deyhim'in Madman of God adlı albümünden Mekhane adlı eseri dinliyoruz. Enlem ve boylam Raftam <gülüyor> شهر رو یکی رو و یکی اصر راه من بشارور می بین جوان سازم به تو برداز ز جوان سازم عشقم تو برداز Bu çeşit müzik ve içerik. Enlem ve boylan. www.mbirgin.com Az önce dinlediğiniz kısım bir iki hafta önceki bir olaydı Bir anımdı İşte onu seslendirmiştim Kaydetmiştim Ancak tereddüt etmiştim Acaba eklesem mi eklemesem mi Ennem mi boylama Böyle olunca Daha dün ne oldu İş yerine giderken evden çıktım Cüzdandan çıkarttım kartı Okuttum, İçinde 8 binimlik vardı, 7 binimlik kaldı. Tekrar cüzdanın içerisine koymaya üşendim. Çünkü bu araçtan inip başka bir araca binecektim. Aktarma yapacaktım. Böyle olunca cebime koyayım dedim. Cüzdanı aç, çıkar filan uğraşları olmasın diye cebime koydum. Sıhiye'ye gittim. Orada metroya bineceğim. Elimi attım, bileti çıkaracağım ama yok. <gülüyor> Mektemelen otobüsün içinde düşürdüm. Gene, gene evet. Yani bilemiyorum akıllanmayacağım. Ama yani sanki sağlam kalmıştım gibi geliyor bana ya. Ceplerimi karıştırdım. Sağa baktım. Sola baktım. Çantaya baktım. Cüzdanın içine bile baktım ama gene bulamadım. Enteresan. Yani bilemiyorum. Sanırım önceki yaşadığım olayı... Enlem boylama eklemeye değer bulmadığım için Böyle bir olay daha yaşadım Böylece yani eklememek Olmazdı artık herhalde Ayıp olurdu yani eklememek Ve işte bu yüzden ekliyorum Deep, Deep aslında eklemeye değer bulmadığımdan değil de Program içeriği yoğun olduğu için Ve bir saatlik zamanı aşmak istemediğim için Böyle davranacaktım <gülüyor> İşte ben ceplerimi araştırırken Şeyi düşünüyorum bir taraftan Önceden anlattığım olaya Yeni bir boyut kazandırmış oldum Filan işte onu pekiştirecek bir örnek daha yaşadım Filan birisinden Düşünmeye başladım Kart kaybının acısını Üzüntüsünü belki de o şekilde kendimi teselli ederek azaltıyordum. Hatta öyle ki işte bu yeni olayı da endem ve boylama ekleyeceğimi düşününce hafiften keyiflendim bile. <gülüyor> hatta hatta ceplerimi karıştırırken umarım bulamam artık diye ufaktan bir iç geçirdiğim bile oldu. Ama tabii ki daha sonradan mantıklı düşününce 7 binlik olduğunu hatırlayınca üzülmemek işten değil. <gülüyor> Ve programımıza bir müzik eseriyle devam ediyoruz. Belki de Mustafa Cihat'ın benim en çok sevdiğim parçası bugüne kadar ki eserleri arasında defalarca dinledim ve galiba daha defalarca dinleyeceğim. Muhteşem bir eser, hüzünlü bir eser, bir Karadeniz yöresi türküsünü andırıyor Mustafa Cihat ve Emre olur. Geceye katran çal, acıya üzzan edersem tutmasın elim otat olsun dilim ey gam durma vur asılsa bu sine vurgun Nuru düşsün düşlerin kor olsun. seni görmesin kör olsun taş bassın yerime de gönlüne Baş bassın yerime dedi gönlüne gönlüne emri olur başım gözüm üstüne üstüne üstüne aman aman üstüne amanlam aman. emri olur başım gözüm üstüne üstüne üstüne ne, aman, aman. ellem ve boyam evli bu sözüme sözüme sözüme amanlama sözüme aman, aman. evli olur sözüme sözüme sözüme aman aman. sözüme aman aman. ve boylam. toprak üstüme üstüme üstüme aman aman üstüme aman aman vay ben ölem toprak üstüme eline de üstüme üstüme aman aman üstüme aman aman üstüme aman, aman. üstüme aman man üstüme, üstüme www.mbirgin.com Ve şu günlerde Tegeri tepi'min arkası yarın bölümlerinden Google'un yazdığı Müfettiş adlı oyunu dinledim. keyifli Şirin bir oyun e, yer yer Kemal Sunal filmlerini andırıyor. Seslendirme çok başarılı, karakterler hayli renkli olarak sunulmuş başarılı bir oyun. Tamamını dinlemek isterseniz TGRTFM'in web sitesi tgrt-fm.com web arşivinden istifade edebilirsiniz. Ve işte bahsettiğim müfettiş adlı oyundan bir kesit huzurlarınızda. Rusya'da küçük bir şehre müfettiş gelecektir. Ancak kimse bu müfettişin kim olduğunu bilmemektedir. Şehrin valisi, hastanenin, postanenin ve okulun yöneticileri tedirgin bir heyecan ve telaş içindedirler. Kusurlarının, beceriksizliklerinin ortaya çıkacağından ve Sibirya'ya sürgün gideceklerinden korkmaktadırlar. Tam bu sırada birileri valiye gelerek müfettişi bir otelde gördüklerini söyler. Müfettişin buraya gelme sebebi devlet dairelerini teftiş etmek ha? Evet, evet. Ona göre ayağınızı denk alın işte. Benim bir korkum yok. Lakin yine de biraz korkuyorum. Tüccar ve esnaf tabakası beni endişelendiriyor. Onlar kendilerine biraz tuzluya mal olduğumu söylüyorlar. Şayet ben şundan veya bundan ötebile aldımsa... size temin ederim ki kötü niyetle almamışımdır. Beni dinleyin Ivan Kuzmiç. Müşterek bizi gözetmek istiyorsanız mektupların gelişine ve gidişine dikkat etmenizi istiyorum. Beni anlıyorsunuz değil mi? <gülüyor> yani mektupları sahiplerine vermeden önce okumamı mı istiyorsunuz? Canım şöyle hafifçe açarsınız ve okursunuz. E böylece hiç olmazsa gelenden gidenden vuku bulacak bir takım olaylar hakkında bir fikrimiz olmuş olur. Mektuplar masumsa onları tekrar kapatırsınız. Ayrıca onları yerlerine açık da göndersek ziyanı yok. Ya ama bu yaptığınız haberleşme kanununa aykırı efendim. E sizin mahkeme salonunda kazların dolaşması da yasak öyle değil mi? <gülüyor> ne diyorsam onu yapın Ivan Kuzmich. Böylece müfettişin kim olduğunu, ne zaman geleceğini... ...geldiği zaman hakkımızdan nasıl bir rapor yazdığını da öğrenmiş oluruz. Söylemenize gerek yok Anton Antonovic. Ben zaten ne zamandır mektupları açıp okuyorum. Ya... Neden? Şey, tedbir almak maksatıyla değil. Sadece merakımı gidermek için. Mektupları karıştırmak o kadar hoşuma gidiyor ki. İnsan bundan daha güzel bir eğlence bulamaz. İnanın. Şu halde Petersburg'dan gelen bir memur hakkında bir şeyler görmüş olacaksınız. Petersburg'dan mı? Hayır. Lakin Saratov ve Kostramay'a ait birçok şey gördüm. Ne yazık ki siz mektupları okumuyorsunuz. Öyle güzel pasajlar var ki. ...şimdi ismini vermeyeyim... ...bazı kişilerin metreslerine yazdıkları mektuplar hala aklımda... ...mesela... <gülüyor> ...şimdi sırası değil, şimdi sırası değil... ...şayet elinize ihbar veya şikayetname kabiliğinden bir şey geçecek olursa... ...onu tereddütsüz alıkoyunuz... ...baş Başüstüne Anton Antonovic... ...lakin dikkat edin, enselenmeyin... ...şikayet gelirse gözünüzün yaşına bakmam bilesiniz... Çekirge bir sıçrar... ...iki sıçrar... Siz çekirgeyi bırakın da... ...mahkeme salonlarında dolaşan kazları toplayın Ammuz <gülüyor> Merak etmeyin canım. Kimseye enselenmem. Aldırmayın. Mesele dal budak salsa neyse. Burada her şey aramızda. Sahi. Aklıma gelmişken söyleyeyim Anton Antonovich, Size küçük bir köpek getirdim. Bildiğiniz tazının... ...gerçek kız kardeşi. Çok iyi tavşan yakalıyor. Ammuz Şimdilik senin tavşanlarınla uğraşacak vaktim yok. Şu mendebur müfettiş bir türlü aklından çıkmıyor. Hay gelmez olsaydı. Vali Hazretleri. Ne var Sevistinov? Bobcinski ve Dobcinski kardeşler geldi. E size söyleyecekleri çok önemli bir hmm. haberleri var. Ee, bir var. bu zırta eksikti. Bunlar durduk yerde kavga ederler. Neyse efendim al bakalım bir şerif. Yürün bakalım. E, e, şaşılacak e, bir de siz ben anladım e, e, e, önce ben e, şaşılacak şey vali hazretleri Hem de e, çok e, şaşılacak e, bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Şu berbat filmi kesin de ne olduğunu anlatın bakalım. <gülüyor> lokantaya. Umulmadık bir şey oldu. Lokantaya girdiğimiz zaman... Bir atırayım onu Lokantaya girdiğimiz zaman... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...müsaade <bir> edersin. Şey <gülüyor> <ne gülüyor> <adam> ben anlatacağım. <gülüyor> e, e, efendim? Ben anlatacağım. <gülüyor> müsaade Müsaade et. Sende hitabet eden şey yoktur. <gülüyor> ama sende olanın bitenin yarısını unutacaksın. Hayır unutmam. Yalnız beni rahat bırakın da anlatayım. <gülüyor> ya <o> Allah aşkına <gülüyor> anlatın. Ne olmuş? Deminden beri kalbim kötü kötü atıyor. Buyur Söyleyin bakalım Müsaadenin ne olmuş? Her şey sırasıyla tadı illa susuda anlatayım. Hani size Altus eden şu gizli müfettiş geldiğini bildiren mektubu aldığınız zaman. <gülüyor> Doğruca şey ekol. Bir dakika ben. Yardımalım Pyotr Ivanovich, sözümü kesmeyin. Her şeyi hatırlıyorum. Her şeyi. <gülüyor> Nerede kalmıştım? Bala Hazretleri de. Devam edin efendim. Devam edin. Do Doğruca Krobin'e gittim. Fakat kendisini bulamadım tabii. Çıkmıştı. Rastokovski'ye gittim. Onu da bulamadım. Bu sefer soluğu Ivan Kuzmiçler'de aldım. Aldığınız haberleri ona verecektim. Yolda Piotr İvanaviş'le karşılaştım. <gülüyor> yani şu kıymalı börek satılan dükkan yok mu? Orada karşılaştık. Evet. Orada karşılaştık. O da bana hadi lokantaya gidelim dedi. Bu sabah Ha? bir şey yemedim. Karnım zil çalıyor. Topliskinin <gülüyor> <Çok gülüyor> midesini bilirsiniz. <gülüyor> canım, canım geçin şimdi onun bunun midesinde asıl şeyi anlatın. Ee, lokantaya gitmiştik ki içeriye genç bir adam girdi. Kıyafeti hiç de fena değil. Lokantaya girer girmez. Bir aşağı bir yukarı dolanmaya başladı. Yüzünü görmeliydiniz. Hele Yüzünü top... görmeliydiniz. Tamam, hele hele... Tavrını. Ha, hele <gülüyor> tavrını. Ben ben meseleyi hemen çıkıverdim tabi. Olduğu gibi. E, bu adam enayinin biri değil. Kolay kolay Tonga'ya ...bastırılacağını sanmıyorum dedim. Lokantacı Vilas'ı çağırarak... bu genç, çağırarak bu genç adam kim diye... ...atıyordu. E, Vilas da bu adam... ...Petersburg'dan geliyor dedi. Memurmuş. İsmi de Ivan Aleksandrovich... ...hineste de dedi. E, öyle bir söz, öyle bir ehemmiyet... ...veriyor ki geleli... E, geliri on, on beş o, gün o, olmuş. O, Her şeyi veresiye alıp bir metelik ah. bile ödemiyormuş. E, bu sözleri işitince <gülüyor> Topchinski'ye ha, ha görüyor musun görüyor musun? Hayır Topchinski <gülüyor> ha, ha hayır, görüyor musun diyen ben oldum. E, evet evet öyle <gülüyor> sen, sen, sonra da ben tekrarladım işte. Her <gülüyor> evet, evet, işte. görüyor musun? Ya, <gülüyor> o, tamam çıldıkmayın beni. Bırakın kim gördüse gördü. Kimmiş onu söyleyin bana. E, mektupta sizi, e, size sizin size geleceği bildirilen memur yani müfettiş ve programımıza bir müzik eseriyle devam ediyoruz Aziz adlı derleme bir albümden Ay ayadal ve Master Kalandar İzlediğiniz boyla www.mbirgin.com Ve konuklarımız ve biz köşemizdeyiz. Ve bugün stüdyomuzdaki konuğumuz hayli renkli, hayli e, yerinde duramayan bir insan. Belki de birçok alanla ilgilenen bir insan. Birçok sektöre girmiş, çıkmış, belki yeni sektörler arayışı içerisinde olan bir isim. Sayın İbrahim Paslı Bey'le birlikte olacağız bugün. Gördüğümüz zaman Sayın İbrahim Bey'i yani e, musik bir insan. E, <gülüyor> belki de anlarından oluşan bir bölümler alacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz programımıza. Öncelikle hoş bulduk. Programada bizleri tekrardan kattığınız için teşekkür ederim. E, eksik olmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İbrahim Bey bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Yaşım 20. Adım İbrahim gümüş Gümüşhaneli'yim. 5 yıldır Ankara'da ikamet kağıt etmekteyim. 9 yıldır da internet üzerinde çalışmaktan, Yani internet üzerinde sohbet sunucunun başlayıp ondan sonra kendini genişletip Linux kullanımına kadar Linux, e, Linux ve regedit sistemleri üzerinde çalışmalar yapıp daha sonradan da programcılık üzerinde kendini adayan bir kişiyim. Ama enteresandır ki sonradan yani en son şimdiki uğraşınız bildiğimiz kadarıyla su testi açılı. Neden? Enteresan yani hani su testi açılığından internette geçiş yapmış olmanız normaldi Şimdi, tersi durum biraz şaşırtıcı geliyor bunun gerekçesini anlatır mısınız acaba? Şimdi, onun gerekçesi olarak şunu söyleyebilirim bir nevi ailevi olarak bir sıkıntısı oldu ilk önce telekom'un internet hizmetlerinin sohbet sorucu portalının domaini bizim firmanın üstün olması ve telekom'un satışından sonra hisselerin satışından sonra bundan bir bize tebligat geldi savcının tarafından. E, onun sonucu bu tebligat biraz ailemizi işkillendirdi. Ailemizi bizi işte kötü işlerin peşinde koşturuyoruz. Bir yankısı yaptı ve bir takım dolduruş sözlere gelip de ailemi olarak biraz baskı aldığımdan bir müddet ara vermiş gibi oldum. Ha yanı sıra devam ettirdim. Üstüne gene durdum. Hale de duruyorum. E, bir yandan da Ankara'da doğalgaz sektörünün, tesisat sektörünün aktifliğinden dolayı bir nevi de ikinci bilezik olarak ikinci bir halk olarak onu seçtik ailevi <gülüyor> olarak gene son iki yıllık bir kalfalığım var yani usta diyebileceğim kadar bilgi edinmişliğim var günlerdesiniz o anlamda bunu gözlüyoruz zaten şimdi İbrahim Bey e, duyduğumuza göre ya da anlattığınıza göre babanızın modemi kırma olayı varmış onu bir anlatabilir misiniz acaba <gülüyor> şimdi günlerine <gülüyor> diyerek başlayayım asıl şöyle ne oldu askerlik şubesine gidiyordum Askerden muafım. Neden? Katil ameliyatlıyım, sahabe yok. Doğuştan sahabe böbrekli, tek böbrekli doğduğum için. Muayeneye gittik, Gata'ya sevk ettim. Gata'ya gittim ikinci günü, üçüncü günü sonucunu almaya gittim. Geldim, cumartesiydi. Cumartesi günü işe gitmek istemedim. Patatese gidelim dedim. Bu arada üç günlük izinliydim. Cumartesi de araya ver atak dedik. Cumartesi günü sabah babamın zorlamasıyla, isteğim üzerine <gülüyor> işe gidelim dedik. Sabah yedi buçuktan kalkmam gerekiyorken, on bir buçuktan kalktım. Gene <gülüyor> dedim, babam uyanmadan <gülüyor> sessizce çıkayım dedim, ayakkabıları bile aldım. Kapıya çıktım, kapıyı kapatayım derken babam kapıyı işte Ölüme çıktı. <gülüyor> bu saatte mi gidiyorsun dedi. Uyanamamışım baba, ben ne yapayım dedim. İyi dedi, ben de bu modemi kırmazsam değil. Gece dedi, dedi, onun başında durdum Gene dedi. Durmadığım halde durdu, gördü. İyi dedim, sen de bu modemi kır, ben de bu eve girersem dedim. <gülüyor> Ondan sonra... Ben de tabii çıktım, firmaya gittim, görüştüm dedim böyle böyle. Adamlarla görüştüm hemen geldim ki modemi kırmış. Başözünde <gülüyor> <gülüyor> durmuş, adam sözünde durmuş, biz de durduk. İyi dedi, gönle böyle. Son adam durmuş, tamirini yapmaya kalkmış, pişman olmuş, <gülüyor> becerememiş. Şu an elektronikçide duruyor modem, benim almam bekliyor. Geçen iki gün önce verdik tekrar geriye. Balık masrafını babanız karşılasa. Nerede? <gülüyor> Nerede değilim yani. Gene bana kaldı. İşsizim bak. Iki, i̇ki gün önce tıklar bir işten ayrıldım. Yani bilmiyorum. Şafak karanlık diyebilirim bu konu hakkında. baş fazla üstüne duracağım bir konu değil. Ama yani doğuştan şafak karanlık doğmuş gibi bir durumdayım. Yok hocam böyle mütsizlik doğru değil zaten de. Ama siz çok hareketli bir insansınız. Kaldı kaldık zaten siz e, karamsar bir insan değilsiniz. Laf olsun diye öyle diyorsunuz. Biliyoruz. Şimdi İbrahim Bey yani siz bir sürü anısı olan birisisiniz. Mesela geçen gün şahit oldum böyle bir e, oturumda. Ağır arda, arda sıraladınız durdunuz. Zaten oradan ilgimi çekti. Ya dedim İbrahim Bey konuk etsek de programımıza e, bize birkaç anısını anlatsa. Şimdi yani bize böyle komik bulduğunuz eğlenceli şeyler anılarınızı anlatabilir misiniz acaba? Bir iki tane filan. E, sizin biz biliyoruz ki camide yaşadığınız bir, bir sürü e, eğlenceli olay varmış. Mesela... <gülüyor> Geçen gün anlattığınız çok keyifliydi. Yok. Geçen gün anlattığınız şey çok hoştu. Hani Müezzin yokmuş sizi kaldırmışlar. Müezzinlik yapmışsınız filan. Ama e, eksik kalmış bazı kısımlar. <gülüyor> Öktörümüzde ben aile gülmüştüm. Ha, hatırlarsanız yine aynı anıyı almak isteriz. Buyurun bizimle paylaşın. Şimdi <gülüyor> telavi namazının ilk günü vesilesiyle babamızla beraber, ailemizle beraber gidelim dedik. Ve biraz ben geç girdim. Yani sigara maliyet yani Hani orucu açtık daha içemedik aile ortamındaydık misafir vardı diye. Namaza girdim. Önde safa durmuşlar zaten. Orada bir görevli bir abi var. Orada minneti sabah <gülüyor> hizaya sokan bir abi. Bu abiyi onları hizaya sokuyken beni de aldım ve izinlerine ortamı o tuttu. <gülüyor> bir de o abi, tanıdığımız abi için çınlasın Metin Bey. <gülüyor> Metin Bey işte bizi oraya çekti. Ben de oturdum. İmam bir şeyler konuşuyordu, imam bir şeyler anlatıyordu, feyiz veriyordu millete, feyiz alsınlar, ya, feyiz alsınlar diye. Adam elime mikrofonu verdi, ezanı okudu dedi. Ben de apartıp bana ayağa kalktım, başladım, ezanı okumuyor. Millet tüm cemaat döndü bana bakıyor, bu ses kimin sesi diye. Kalın, Yok, bir de biraz kalın... Zaten olmaz. şey mesela, daha önce o bir yerde ses duyulmamışsa dönülüp bakıyorlar yoksa... O tuhaf olduğu ya da kötü olduğu anlamına gelmez. İyi de olsa yani iyi olması durumunda da bakılır. <gülüyor> Dediğim gibi alışık olunmayan şeylere dikkat edin. Evet devam edelim buyurun. işte ezanı okudum. Ondan sonra imam uydu şey cemaat uydu ama namaza durdum. <gülüyor> namaz da imam hoca. Ondan sonra tabi mi ara ara yaptım ara ara yaptım. Ondan sonra en sonunda namaz bitti. tesbih çekildi. El açıp dua edilecek. En sonunda bir cümle ekliyorlar. Normalde ben talebi yurtlarında büyüdüğüm için benim büyüdüğüm talebi yurduğuna göre yani eğitimime göre o son cümle imamlık olarak yetişmediğim için o son cümleyin bilgim yok. O ara işte millet durmuş elini açmamış beni bekliyor. Ben açtım elini hala ben imamı bekliyorum. O ara hemen yanımdaki diğer bir mezun aldı. O son cümleyi getirdi. Millet elini kaldırdı. Ben de dedim bak gene diyorum. Döndüm müezzine diyorum ben dedim bak bir yerde takılacağım diye haberiniz olsun demiştim demedim mi dedim. İki dakika adamları beklettiniz diye. İşte öyle falan biraz gündük ondan sonra camimiz yeni olduğu için bulunduğumuz mühitte imamımız geldi yanıma. Bizimle görüştü tanıştı sonradan bize caminin müezzinliğini önerdi. Hem çalıştığım yere yakınlığı hem de evime yakınlığından dolayı yardımcı oluruz dedik. <gülüyor> Ama <gülüyor> şura şura yalan olduk gibi bir şey oldu. Yardımcı olmaya olacaktım. Ondan sonra iki teravih namazada hep cemaat başladıktan sonra gidiyordum ki müezzin ayrı olsun diye. Bu müezzini yola idim, ikinci defa yaşadım. Kendi dedemiz var, baya bir yaşça büyük, Allah uzun ömür versin. Bir namaza yine böyle denk geldik. Camiye girmeden önce ezan okudu, ezanı 20 dakika da okudu. Adam uyutuyor milleti. O zaman maşallah nefesi epey tutabiliyor herhalde. Evet. Yirmi dakikada bu, ezan ne demek? Yirmi dakika dedim yani. <gülüyor> Adamın içinde bozukluk var hocam. O konuda yani. Oturduk ben en su, en önüncü haftayım. Babam, ben, babam beni dürtüyor. Kalk yap. Kalk çık, yap. Oğlum bu adam bize namazı bitirtti diyecek? Adam üç kurru bir hemi beş dakikada okudu ya. Artık benden dayanamadım. Tam kalktım. Baktım benden önce bir tane abinin bile kalktı. O zaman otur. İbrahim sen otur. Millete fazla işlerini çektirme dedim. Ben oturdum. O abi kalktı gitti. Müezinliği yaptı. Yani böyle cami damisel, dinselle esprilerimiz. Evet. Yani daha doğrusu hayatımın her yürü bir renk, her yürü bir şey. Eğlence. Bir gene de gülemiyoruz yani. O ayrı e, Zaten başroldekiler gülmez, güldürür hocam. Böyle normalde espri yapmaya baktığımız zamanlara esprimiz gülünmez de anlattığımız bir şeye gülüyor ben bunu anlamıyorum. Ben <gülüyor> <Nerede? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir müzik eseriyle sürüyor Enem ve Boylam Şeyh Ahmet El-Tuni'nin The Sultan of El-Muşidin albümünden ki bu albüm bir konser kaydı oluyor. Parçalar uzun soluklu oldukları için biz bir kesit almakla iktifa edeceğiz ve işte The Name of the Creature adlı eserinden bir kesit huzurlarınızda. En de apro İzlediğiniz için boylar We'll be right Enlem ve Boylam Efendim geldik bir Enlem ve Boylam'ın daha sonuna. Sonraki Enlem ve Boylam'da, üçüncü Enlem ve Boylam'da, Aralık 2007'de yine envai çeşit müzik ve içerikle huzurlarınızda olmayı umut ediyoruz. Hoş ve esen kalınız. Enlem ve Boylam Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Kasım 2007